Allah Allah Allah Allah Allah Allah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udubillahi min shururi anfusina wa min yudlil أشهد أن لا إله إلا الله واهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استعدوا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها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 Sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-ül umur-ül ve ve ve Amma ba'd. Değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Ta'ala mahlukatın bütün ihtiyaçlarını karşılamayı temin etmektedir mahlukatın bütün ihtiyaçlarını temin etmektedir. Bakınız, Rabbimizin vermiş olduğu şu nimetler geçmişten günümüze kadar yaşayan bütün insanlığa yettiği gibi günümüzden geleceğe kadar, günümüzden kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlara da yetecektir. İyisiyle, kötüsüyle, facırıyla, takvalısıyla, geçmişten günümüze kadar yaşayan bütün insanlar ve cinler bir yere toplanmış olsa, hepsi Allah subhanehu ve teala'dan bir, şey, bir istekte bulunsa, Allah-u Teala da onlara bütün isteklerini vermiş olsa, bu yine de Rahman'ın mülkünden hiçbir şeyi eksiltmez. Toplu iğne okyanustan ne eksiltebilir ki? Değerli kardeşler, eğer... Eğer kul hakkı ile Allah subhanehu ve teala'ya tevekkül edecek olsa hadisi şerifte geçtiği gibi Allah subhanehu ve teala onları yuvasından aç çıkıp tok dönen kuşun, tok dönen kuş gibi rızıklandıracaktır. Kardeşler biz şüphesiz ki biz şüphesiz ki Rabbimiz sabareke ve teala kullar arasında rızkı taksim edendir. Bu sebepten dolayı hiç kimse bir diğerinin rızkına mani olamaz. Herkese ne yazılmışsa o ulaşacaktır. Rızık yalnızca Allah Subhanahu ve teala'dandır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Vaki eyyiminda betil la Allahu Alim. Hiçbir canlı yoktur ki. Hiçbir Birçok canlı rızkını kendisi taşıyamaz Onları da sizleri de rızıklandıran allah Teala'dır allah Teala işitendir allah Teala bilendir Bakınız nice mahlukatta niceleri Kendi rızkını kendisi taşıyamaz Bir yere depolayamaz O akşama olan akşama ne yiyeceğini Önceden hesap <gülüyor> edemez Ve lakin kardeşler İnsan hem biriktirmiştir, erzak topullarına sahiptir. Ve lakin seleften birisine ekmek bir dinar oldu denildiği zaman, bakınız o şu şekilde cevap vermektedir. Değil ekmek, her bir buğday tanesinin bir tanesi bile bir dinar olmuş olsa, bu beni asla ve asla tasalandırmaz. Ben bundan dolayı asla endişeye düşmem. Çünkü ben... Ben Allah'ın bana emrettiği gibi ona ibadet ederim. Allah da Allah Teala da beni vaat ettiği gibi rızıklandırır. Kardeşler, Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ve memin dabbetin fil ard illa ala llahi rizquha ve ya'lemu ve ya'lemu mustaqarraha ve mustaudaha fi mubin. Yeryüzündeki canlıların hepsinin rızkı Allah'a aittir. Allah'a aittir. Allah bütün canlıların rızkına kefildir. ayeti kerime kerimede geçtiği gibi. allah Teala kişinin bu dünyada nereye gideceğini de ahirette nereye varacağını da bilmektedir. İşte bunların hepsi açık olan levh-i mahfuzda yazılıdır. Ve lakin... Değerli Müslümanlar velakin insanoğlu ihtiyaçları doğrultusunda amel etmeyi bıraktı, ihtirasları doğrultusunda amel etmeye başladı. Bu sebepten dolayı Allah subhanehu ve Taala'nın onun için takdir etmiş olduğu rızkı ya yetersiz gördü ya da o rızkın kendisine ulaşacağından şüphe etti ve Rabbisine isyan etti. Değerli Müslümanlar, halbuki, halbuki bir kişi namusu ile yaşayıp, helal rızkın peşinden koşacak olmuş olsaydı günümüz insanlığı bugünkü çıkmazına girmezdi. İnsanlar ihtirasları peşinde koşup durdular, insanlara ikram etmediler, yolda kalmışa yardım etmediler. Aç olanı doyurmadılar, yetimi gözetmediler. Bilakis daha da fazla kazanabilme uğruna Allah subhanehu ve teala'ya isyan ettiler. Daha da fazla kazanabilme uğruna diğer insanları aç bırakmaya mahkum ettiler. Dünya hırsı, dünya hırsı ve içerisinde yaşamış olduğumuz, Modern çağa ayak uydurabilme düşüncesi insanı aldattı. Halbuki sürekli değişen teknolojiye ve sürekli yenilenen modaya, sürekli moda, yenilenen modaya ayak uydurabilmek insan bununla mükellef tutulmamıştır. Allah subhanehu ve Te'ala kimseye böyle bir sorumluluk yüklememiştir. Kimseye böyle bir sorumluluk yüklenmemiştir. İnsan, insan ihtiraslarının peşinde koşarak zaman içerisinde hiç de zaruri olmayan şeyler kendisine zaruri <gülüyor> olarak gözükmüştür. Zaman içerisinde hiç de zaruri olmayan şeyler için bir takım, bir takım sorumluluklar altına girmiştir, bazı yükler altına girmiştir. Oysa ki Allah'ın kendisine rahmet ettiği ve basiret üzere olan insanlar bilir. Zaruretlerin ya da ihtiyaçların zaruret olarak gösterdiği birçok şey ya da insanların bu olmazsa hayatı ikame edemeyiz dediği birçok şey aslında ihtiyaçtan bile değildir. Ve lakin insan... Ve insan bu tür şeyleri kendisine yük <gülüyor> edindi ve bir aldanış uğruna onlar için amel etti ve onlara kendisini mahkum etti. İnsan gerçekten de ne kadar zalimdir, ne kadar nankördür. Hiçbir insan yarın ne kazanacağını bilemediği halde hiçbir insan yarın hangi toprak parçasında, Ölümün kendisine ulaşamayacağını, ölümün kendisine ulaşacağını bilmediği halde Rabbisine isyan etmiştir. Bizleri İslam ile şereflendirip bu tür yükleri sırtımızdan atan Allah'a hamdolsun. Halbuki her kim Rabbisine karşı gelmekten korkar ve ve itaat ile onun emirlerine sarılır ve onun yasaklarından onun onun yasak kılmış olduğu şeylerden sakınırsa işte Allah subhanehu ve teala böylesi kimseyi hiç kimseye muhtaç etmeyecektir. Ne bu dünyada ne de ahirette. Bakınız Meryem validemiz o ki daha annesinin karnındayken Allah, Subh Allah subhanehu ve teala'ya Hizmetçi olarak adanmıştı. Allah subhanehu ve teala'ya kurban olarak verilmişti. Ve küçük bir kıskan bu dinin hizmetine sunuldu. Allah subhanehu ve teala hepimizin çocuklarını bu dinin hizmetine sunmayı bizlere nasip etsin. Bu ne büyük bir şereftir. Allah subhanehu ve teala onun hakkında şöyle buyurmaktadır. <gülüyor> كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنَّهَا رِزْقًا وَقَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزِقُ مَنْ يَشَاءُ وَاِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ خِسَاءُ aleyhisselam onun bulunmuş olduğu bölmeye her girişinde yanında bir rızık bulurdu yanında yiyecek bulurdu ve derdi ki ya Meryem bunlar sana nereden geldi? O da derdi ki bunlar Rabbimin katındandır şüphesiz ki Allah dilediğini hesapsız bir şekilde rızıklandırırdır, rızıklandırandır değerli Müslümanlar rızkı algılama konusunda insanlar beşe ayrılmaktadır bunlardan birincileri Kafirlerdir ki onlar rızkı yalnızca maddede görürler. İkincisi müşriklerdir. Onlar rızkın Allah'tan geldiğine inanırlar. Ve lakin rızkı temin edebilmek için Allah subhanehu ve teala'ya bir takım eşler koşarlar. Üçüncüsü münafıklardır. Bunlar da rızkın Allah'tan geldiğine İnanırlar velakin kendilerine gelip gelmeme konusunda sürekli bir şek ve şüphe içerisindedir. Dördüncüsü fasıklardır. Bunlar da rızkın Allah'tan geldiğine iman eden insanlardır velakin rızkı temin edebilmek için haram yollara başvurmuşlardır. Beşincisi ise Müslümanlardır, salih kullardır. Bunlar da rızkın Allah'tan geldiğine Allah'tan geldiğine inanırlar ve onu Rabbimizin mübah, helal görmüş olduğu yerlerde ararlar. Değerli Müslümanlar, iman ile rızık arasında çok büyük bir bağ bulunmaktadır. Birçok insan, birçok insan İslam dininin emirlerine tutunduğu vakit ya da Müslümanca bir hayat yaşadığı vakit aç kalıp açıkta kalmaktan korkmaktadır onları hemen böyle bir korku vermektedir. Onlardan erkek olanlar, eğer bizler namaza başlarsak, mültezin, mütedeyyin bir hayat yaşarsak, işsiz kalırız, çoluk çocuğumuz aç kalır derken, kadın olanlar da eğer bizler kapanırsak, kimse bize bakmaz, kimse bize sahip çıkmaz ve aç kalırız, açıkta kalırız demektedirler. İnsanların Allah'a olan tevekkülleri kalmamıştır. Adam, Adam namazını kılabilmek için 5 dakika dükkanının kapasını kapatmayı, rızık kapılarının kendisine kapanmak gibi algılamaktadır. Maalesef kardeşler, maalesef şüphesiz ki şeytan insanları, insanları fakirlik ile korkutmaktadır ve içerisinde yaşamış olduğumuz şu dünya insanları tamamen maddiyatci yapmıştır. Halbuki Allah Subhanahu ve teala ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Eğer o memleketlerin halkları iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmış olsaydılar, şüphesiz ki onlar için gökten ve yerden bereket kapılarını açardık. Değerli Müslümanlar, rızık konusunda insanlar gerçekten aldanış içerisindedirler. Alimlerimiz şöyle buyurmaktadır. Dünyevi bir dünyevi bir şeyin nimet olabilmesi için, bir kişi için rızık olabilmesi için onun insanı Allah'a yaklaştırması gerekmektedir. Bugün insanlar Avrupa'ya baktılar, Amerika'ya baktılar. Zenginlik ve refah içerisinde yaşadıklarını görüp Aldandılar. Halbuki onlara verilen bu dünyevi şeyler onlar için asla bir nimet değildir. Çünkü bu bir istidraştır. Allah subhanehu ve teala yavaş yavaş onlara azabını yaklaştırmak için onlara dünya nimetlerini vermektedir. Yine insanlar İslami topraklara, İslami devletlere baktılar ve fakirlik ve kıtlık gördüler ve yine aldandılar. Halbuki Allah subhanahu ve teala onların tövbe edip kendisine dönmesi için onlara musibetler vermektedir. Bu sebepten dolayı İbn-i Kesir rahimallahu teala bu ayetin tefsirinde şöyle buyurmaktadır. Her kim tövbe eder, istiğfar eder ve bol bol Allah subhanahu ve tealayı zikrederse işte Allah böylesi bir kuluna göğün ve yerin bütün rızıklarını açar. Bütün kapılarını açar, mallar ve çocuklarla da onları destekler. Rabbim bu şekilde desteklenen ve bu şekilde rızıklanan müminlerden olmayı bizlere nasip ölesin.